Kıymet Bir Gariplerin Kitabı programında da sizlerle beraberiz Öncelikle hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyoruz Efendim bu programda Malumunuz olduğu üzere muhterem hocamız Profesör Doktor Ethem Cebeciol hocamız bizlere Tasavvuf yasalardan, tasavvufi kavramlardan Bahsediyorlar, ölüm kavramından Devam ediyorduk Kuşehir'in Her Resale isimli eserinde Bazı anekdotlar üzerinden hocamız açıklamalar Yapıyorlar Sözü fazla uzatmana hemen hocamıza dönmek istiyorum Muhterem hocam şöyle bir hatıra anlatılıyor Kuşehri'nin Er Risale isimli eserinde Ölüm yatağında yatan Mimşat Dineveri'nin yanına bir cemaat geldi ve Allah sana ne yaptı neler hazırladı, cenneti verecek mi diye sordu. Yani ölüm yatağında yatıyor Mimşat Dineveri ve soru soruyorlar. Allah sana ne yaptı neler hazırladı, cenneti verecek mi diye soruyor. O da şöyle cevap veriyor 30 senedir bana cennet arz olunmaktadır. Fakat ben ona göz ucuyla bile bakmış değilim. Peki ruhunu teslim ederken kalbini nasıl buluyorsun diye soruyorlar. O da diyor ki Müşaddineveri kalbimi kaybedeli. 30 sene oldu. Bunu yani izah etmek lazım tabii hocam böyle okuyunca hemen anlaşılmıyor bunları yani özellikle ilk cümle. Yani 30 senedir bana cennet arz olunmaktadır. Fakat ben ona gözlucüyle bir bakmış değilim. Peki kalbini nasıl buluyorsun? O da diyor ki kalbimi kaybedeli. 30 sene oldu dilerseniz bunu açıklayarak da başlayabiliriz muhterem hocam buyurun efendim. Avuzu billahi mineş şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu ves selamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala âli seyyidina Muhammed. Tübbül gulubi ve devaiha Ve afiyetil ebdani ve şifaiha Ve nuril ebsari ve ziyaiha Ve ala alihi ve sahbihi ve sellim Ve bihi nasta'in Allahu veliyyü tevfik Muhterem dinleyicilerim Mümşad Dineveri Selef döneminin önemli Sufilerinden ölürken cennet diye sorulunca elini açıyor. Ben öyle bir talebim yok diyor. Ben Allah'ı istiyorum. Evet. Kimi cehennemden kurtulma istiyor, kimi cennete kavuşma istiyor. Ben de ne cennet arzusu var, ne de cehennemden kaçma motivasyonu var. Evet. Benim iç dünyamda sadece Allah var. 30 yıldan beri yaptığım amel karşılığında cennete gideceğimin belirtileri var. Görüyorum. İşaretlerini alıyorum. Ben öyle bir talebim yok ama diyor. Evet. Cennet talebim benim yok diyor. Ve ben diyor cenneti istemek için Allah'tan başka hiçbir şeyi istemeyenin kalbi yoktur. Allah'ın dışında. ...bir dolma kalemi istedin değil mi? Yani seviyorsun dolma kalemi. Evet. Ha, o zaman kalp var demektir. Allah'ın dışında... ...hiçbir şey istemediğim için... ...Allah'ın dışında... ...hiçbir şey, hiçbir şey yapamadığım... ...ve arzu etmediğim için... ...iç alemimde... ...Allah'tan başka hiçbir varlık yok. Evet. Onun için kalp yok. İstekler kalpte olur. Ve kalp sadece Allah'ı düşünüyor. Sırf Allah'ı düşününce... Dünya isteyecek kalp kalmayınca kalp de yok olur diyor. Derviş bağırı taş gerek. Ne demek? Kalbin ölmesi demek. Evet. Kalbimi öldürdüm. İsteklerimi istemez hale geldim. İsteklerimden, fani duygularımdan, fena duygusundan, bunlardan hepsinden ben azade oldum. Yani ben sadece Allah'ı ...zatını istiyorum diyor. Zat. Sıfat cennetinde... ...kalmak istemiyorum. Yani zatını istiyorum. Cennet kaygısı yok. 30 yıldan beri... ...cenneti arzulamak diye bir şey... ...içimde kalmadı. Bütün içimi, dışımı, gönlümü, aklımı, fikrimi... ...ruhumu, hayallerimi, her şeyimi... ...Allah doldurdu. Ben dolu dolu Allah'la doluyum. Onun dışında ben de cennet arzusu cehennem kaygusu bunların hiçbirisi bende yok evet bir tek Allah kaldı bak tevhid tevhidin bu da bir yönü olmuş oluyor evet özellikle o ruhunu teslim ederken düşünce dünyanın kafa düşüncelerin nerede geziyor mi yani kalbimi kaybedeli otuz sene oldu diyor yani düşünmemeyi düşünmek dediğimiz kaybeti yaşıyor kaybet evet. konusuz düşünme Allah'ı tefekkür ettiğiniz zaman yani Allah'ı zikrettiğiniz zaman Allah'ın manası olmadığı için kafada bir illüstrasyon yani bir şekillendirme resimlendirme yok deskriptif tasviri bir anlatım da yok Kafada bunlar yok Dolayısıyla bende Allah'ın dışında bir düşünce olmadığı için Ve Allah da şekilsiz olduğu için Düşüncelerimiz Düşüncem Allah'ın şekilsizliği Allah'ın mekan üstülüğü Allah'ın zaman üstülüğü O özellik benim kalbimin Rengi oldu diyor evet. Buna Allah veya da Allah Allah'ın rengi diyoruz düşüncenin Allah'ın rengini alması. Yani düşüncenin kaybolması. Düşüncenin kaybolması. Yani ne demek? Düşüncede o bir şey yok. Ve Allah'ı düşündüğü zaman Allah obje değildir. Evet. İçimizdedir, süredir. Bendedir. Ben benim objesim... Ben benim objem değilim. Ben bende olan şeyin öznesiyim. Evet. Ben bendeyim, Allah da bende. Dolayısıyla ikisi de ben deyince birisi merkez, birisi çevre olmuyor. İkisi de merkez oluyor. Bana ben demen bir ben var bende. Ben bende değilim. Bana ben demeyin diyor. Çünkü ben ben değilim diyor. Ben yüzsüzüm. Kimliksizim. Köleyim, abdım Allah'ın önünde. Evet. O benim efendim. Kimliği var. Ben onun abdi, kölesiyim. Benim de kimliğim yok. Allah önünde kimliksiz kalmak yani hiçlik o yokluk dediğimiz olay hakiki kulluk makamıdır. Tasavvuf'ta son noktadır. Hiçlik makamı. Yokluk makamı. Bitti. Evet. Şekilsizlik, renksizlik, fıtrat, dünyaya gelen yeni gelen çocuk bir aylık agu agu yapıyor değil mi sürekli. Tertemiz pırıl pırıl böyle. Hiçbir şeyden haber yok. Tatlı böyle her tarafa bakıyor ve gülüyor. ...hep tebessüm halinde... ...hep huzur halinde... ...yüzü pırıl pırıl... ...niye? Allah'tan yeni geldi diyor... ...Mudine Arabi Hazretleri... ...yeni gelin çocuk... ...Allah'tan yeni geldiği için... ...üzerinde Allah tazeliği var diyor... Evet. ...yüzünde Allah tazeliği... ...Allah tazeliği olduğu için... ...yeni doğan çocukları herkes sever diyor... Evet. ...mis gibi de kokuyor yani... Evet. ...mis gibi kokuyor yağmur yağdığı zaman peygamberimiz yağmur yağdığı zaman yağmurun altına çıkardı. Sarığını kafasından alırdı. Yağmurun altında yağmur başının saçın üzerine dökülür kımıldamadan dururdu. Ya Resulallah ne yapıyorsun diye soranlara peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz derdi ki bu yağmur taneleri Allah'ın emrini yeni almış. Yeni emir aldıkları için ...yeni emir, Evet ...vasıf, nitelik yüklendikleri için... ...yeni ruh... ...üklendikleri için... ...bu yağmur damlalarında... ...bu yağmur danelerinde... ...ben Allah'ın tazeliğini hissediyorum... ...ve bu tazelik... ...benim imanımı yeniliyor diyor... ...işte... ...her dünyaya gelen diyor... ...Mudnarebi Hazretleri... ...fususlu kemde geçiyor... ...her yeni dünyaya gelen... Hayvanın yavrusu çok sevilir diyor. Tay. Attan hoşlanmayız ama tay'ı severiz. Affedersiniz merkepten hoşlanmayız. Ama sıpası çok güzel. Hele gözü çok güzel. Yeah. Deveden pek hoşlanmam. Ama yavrusu çok güzel. Köpekten korkarım. Ama yavrular çok güzel. Kedilerden pek haz etmem. Ama kedi yavrusu çok güzel. Dem? Yeah. Her şeyin küçüğü. Yani Allah'tan yeni gelmişi... Allah taziliği var. Herkes, Onun için herkes sever. Diyor. Herkes seviyor. Kedi yavrusunu sevmiyorum diyen insan görmedim. Kedi seviyorum diyeni pek duymadım da. Yavrusunu sevmiyorum diyeni pek duymadım ben. Evet. Kedi köpek yavrusu, tay, sıpa... böyle hayvanların küçük yavruları. Herkes seviyor. Çok sevimli oluyor. Bir şey Allah'tan yeni geldi diyor. Onun için herkes sever diyor. Allah taziliği var. Peygamberimizin bu hadis şerifinde anlatıldığı gibi diye izah ediyor. ...o zaman stres dağıtmak mı istiyorsunuz? Yeni dünyaya gelmiş... ...beş altı aylık çocuklar var ya... ...onlarla oynayın böyle gudu gudu yapın... ...bilmem ne yapın... ...rahatlarsınız. Allah tazeliği var. Allah tazeliği sizi rahatlatır. Ve gönlü temiz... ...saflaşmış insanlar var. Git Balıkesir'e Tahsin Amca'yı ziyaret et. Ufak bir çocuk gibi saf... ...tertemiz Hüseyin Amca'yı git... ...Bursa'ya imkan olursa onu ziyaret et. Ama tertemiz ne kadar güzel... Ne kadar rahatlıyor. Tertemiz bir yürek. Çocuk gibi yani. Ee, şöyle yani, çocuk gibi yüzden, değil. Yok yani. Çocuk saf saflığı, saflığında. Saflığı yani. çocuk saflığı. Evet, yani çocuk saflığında o manada. Ve tertemiz. Ve rahatlama oluyor mu? Oluyor. Böyle saf sineleri arayın. Evet. Oradan gelecek tazelik Allah tazeliğidir. Onların sohbetine koşuşturun. Onların sohbetlerine katılın. Onların sohbetlerinde dirilik vardır. Onların sohbetlerinde Sinerji vardır, feyiz vardır Bereket vardır Hayır vardır Hayat vardır, aşk vardır Muhabbet vardır Her şey vardır, olmayan şey yok Evet İşte burada da Mümşat Dineveri Hazretleri Kalbimi kaybedeli ben 30 sene oldu Diyor Hiçbir şey istemiyorum ki, kalbim olsaydı isterdim diyor. Ama yok diyor, yani bir şey hissetmiyorum Ben artık diyor Hissedersem kalbimde duyarsam o zaman isterim ondan dolayı arzu ederim kalp yok kalp olmadığı için ne oluyor biliyor musun vaatçıyım kalp olmadığı için evin yıkılıyor bir milyonluk liralık evin var yıkıldı evin yıkıldı gülüyor tebessüm ediyor baban öldü annen öldü tebessüm ediyor Allah'tan diyor küllün ileyna on. hepimiz ona döneceğiz diyor Efendim size bir yerden... ...on milyon dolar miras kaldı. Normal gülüyor. Efendim... ...doktorlar size kanser dedi. Üç güne kadar ölecekmişsiniz. Ona da gülüyor. Evet. Tepkisizlik. Allah'ı yaşıyor. Ne tür yani? Her şey Allah'ta başlıyor. Her şey Allah'ta bittiği için... ...Allah'ta başlayıp bitirmenin... ...arka planda... ...nesnel bir yapılanma söz konusu değil. ...hep özüne de başlıyor... ...özüne de bitiriyor... ...kendisi kendiyle kendi oluyor... ...kendiliği... ...selfness... ...ego... bunun ötesinde bir... ...ilahi ego... ...yani beşeri benlikten sürüle ilahi benlik... ...kavga olmuyor... ...dövüş yok... ...itiraz yok... ...düşmanlık yok... ...efendim söyleyeyim küsme yok... ...cimrilik yok... ...kavga yok... ...dedikodu yok... Başkaların bilmemesini merak etmek yok. Yani böyle bir insan tipi ortaya çıkıyor. Evet. Kalpsiz insan. Niye? Her şeyi öznesi, nesnesi, nesnesi öznesi kendi kalbi olmuş, kendi kendi olmuş. Nesneyi dışarıda bırakmış, dışarıda kalması gerekiyor. İçe da putlaştırmamış. Evet. Ve hatta dıştaki nesneyi içe taşıyıp içeride. ...ilahi malzemeye dönüştürmüş... ...her bir varlık dışarıda... ...Allah'ı gösteren ayettir... ...nesineye takılıp kalmamış... işaret ettiği yere Allah'a bakmış... Evet. ...köpeğe bakıyor... ...Allah niye gösteriyor... ...köpek Allah'a... ...kapak ağacı da Allah'a gösteriyor... ...kaldırım taşı da Allahı gösteriyor... ...hangisini kaldırsan altında Allah okunur diyor değil mi... ...evet hep Allah'ı görmüş yani... ...maddesine bakmıyor... ...işerz ettiği yere bakıyor... İstanbul'a 120 km kaldı diye levha var değil mi? Levhada kalmıyor. Öndeki mesafeye bakıyor. Defa geride kaldı. Az önce 120 ile geçtik değil mi? Hedefe bak. İstanbul'a gelirken. Hedefe bakıyor. Hedefe bakıyoruz. İşte bu değerlendirmeleri yaparken kalbin taşlaşması, zalimlik o manada değil bu. Kalbin yumuşaması, kötülük yapmaz hale gelmesi, her şey hakkında güzel düşünmesi, saf Cennet ehli bu gibi saflardan oluşacak diye hadis var. Evet. Güzel dost kardeşimiz Dücan-ı Ben diyor böyle saf olup da cennete girmek yerine diyor zihin ve akıl çilesi çekerek, kılıçlarla boğuşarak, kavga ederek, cihat yaparak yani kendi iş dünyasında. Ben cennete bu şekilde gitmek istiyorum. O aptallar gibi girecek onlarla cennet ehlinin çoğu aptal olacak diyor peygamberimiz saf insanlar saf, olacak aptal tabi hadi i yorumlarken entelektüel kuantisi 5-6 olan insanlara anlamış galiba halbuki öyle değil entelektüel kuantisi 30'u bulmuş insanlara saf derler hadisi oradan bakamamış mübarek e, tabi o da haklı ben bir cihet göstereyim kulluk ciheti göstereyim diyor saygı durulacak bir şey. Evet mücadeleyle bu işi yapayım diyor e, ...peki bunlar mücadele etmedi mi? Bunlar da o saflığı o mücadeleyle elde etti. Tabii. O zaman o mücadeleye saflığı elde etmek için o saflığı... ...yine hedef o saflık. Çünkü dünya gelirken saflığımız ne? Allah onu istiyor bizden. Emaneti verdiği gibi istiyor. O da fıtrat Allah. Allah'ın boyası, Allah rengi. Oluyor burada makmur. yani İşte kalp tertemiz. Herkese güzel şeyler düşünüyor. Hiçbir zaman kötü şeyler düşünmüyor. Hep iyi düşünüyor. Hep hayır düşünüyor. Yanlış yok. Kalbi ölmüş. İşte Mümüşad Dineveri benim kalbim öyle oldu, sen oldu. İstek mi istek kalmadı. Dünyanın sizin olsun diyor. Alın diyor. Bana Allah gerek, bana seni gerek, seni. Bitti. Evet. Muhterem Hocam şöyle bir rivayetten bahsediliyor vecih diyor ki İbni Binan'ın vefat sebebi şuydu. Yani İbni Binan isimli bir zat var ve vefat sebebini şöyle açıklıyor. Kalbine Allah aşkından bir şey düşmüş ve şaşkın şaşkın sahraani yolunu tutmuştu. Kendisine arkasından yetiştiler ve İbni Binan'ın yanına vardılar. İbni Binan gözünü açtı ve nefsine hitaben dedi ki: "Rabbinin didarını buldun. Artık zevk-i sefa ile Burası dostların zevkü sefa eyledikleri yerdir dedi ve vefat etti, ruhunu teslim etti diyor. Dilerseniz bunu açıklayarak devam edebiliriz. Sayın hocam buyurun. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain, Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin tübbil gulubi ve devaiha, ve afiyetil abdani ve şifaiha Ve nuril ebsari ve ziyaiha Ve ala alihi ve sahbihi ve sellem Ve bihi nesta'in Zalike takdirul azizil alim İbn-i Hani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ya Ya Rabbi, Hayretimi artır. Hayretimi artır. Ya Rab. Hayretimi artır. Ya Rab. Hayretimi artır. Hayretin artması hakikat yolunda akıl yetersizdir. Götürür Hakk'a. Ama neticeye akıl ulaştıramaz. Kalp ulaştıracak. Aşk. Evet. Aklın bu hakikati araştırma yolunda kalbin ve aşkın arkasından gelmesi lazım. Onun için aklın koan etkisi dediğimiz Sübhane men sunu ihil diye Ziya Paşa'nın işte terkibi ben de anlattığı Yarattıkların karşında akıl hayrize düştü. Yarattıklarının karşısında akıl ...şaşkınlığa düştü. Evet. Bakıyorsunuz. Yarattıklar mı? Yani akıl durdu. Akıl durunca malzeme kalpten gelir. Kalpten gelen malzeme Allah'tan gelen malzemedir. Unutmayın. Evet. Direkt Allah'tan gelen malzemeye sen talip isen şayet sen. O zaman kalbini, baş kalb aklını Allah'a teslim edip... Mustafa'nın önünde kurban ettiği Mevlana Celaleddin Rumi. Aklını Mustafa'nın önünde kurban. Yani ya. Hayret makamında. Hayret makamı evet. Aklım durdu diyor. Öyle bir olay ki aklım durdu. İşte hayret makamı. Malzeme koan etkisi psikolojide. Malzeme kendi kalbinden gelir kişiye. Evet. Yani göreceğini kalbiyle görmeye başlar. İşte. İbni Mülân burada hayret makamına düşmüş. Hayrete düşmüş Yani evet. Aklı durmuş Şaşkın Ve Kalbine ne geldiyse O gelen şey O gelen şey kendisinde hayrete oluşturmuş Kalbine gelen şey Evet Ve çıkmış çöle dalmış Çöllere gitmiş ...yani insanların yaşamadığı... ...böyle boşluğa... ...bilinmeyene... ...annaun... ...kuantuma, kaderine, siyaha... ...bilinmeze yürümüş... ...sahraya yürümek o manada... Evet. ...yok... ...aramışlar... ...tabii kendisini acaba nerede diye... ...en sonunda çölde bulmuşlar... ...bu gibi... ...kimseler... ...aşkta yaşadıkları için... Yemeğe ihtiyacı olmaz bunlar. Bir aylık oruç tutarlar. Mudnara hazretleri gibi, 60 günlük oruç tutarlar. Beyazlı Beslanmi gibi, bir yıllık oruç tutarlar. Abdullah ibn Mesih gibi, altı aylık oruç tutarlar. Yani oruca başlar, altı ay bir şey yemez hiçmez. Allah tarafından yedirilmek, Allah tarafından içirilmek böyle bir keyfiyet. Nedir? Bilmiyoruz ama enzil aleyna meide ten min Evet. Gökten bir sofra inmesi. Nasıl bir şey? Bilmiyoruz mahiyetlerini bize açık değil. Ama Allah tarafından gıdalanmak, Allah tarafından yedirilmek, içilmek. Böyle bir yapı. Böyle bir efendimin söylemi, açılım. Evet. Bu yapı ve açılım içerisinde bir insanın acaba şekli nasıl olur onu biz bilemiyoruz. İşte aşk yedik aşk içtik biz diyor. Sizin yediğiniz maddi ekmege bizim ihtiyacımız yok diyor. Siz maddesiniz yeyin maddeyi ayakta kalın. Bizim gibi maneviyat yemediğiniz için acınızdan ölürsünüz diyor. Evet. Böyle şiirler var. Yani biz yapamayız yani böyle bir şey. Yok hocam 3 gün sonra ölürsün rahmetli Baycığım, sen de yapamazsın, ben de yapamazsın. Evet. Ben de yapamam. Evet. Yani hele ben yaş 68 zaten ölmek üzereyim. İstam. Yani bir daha seni öleceğim diyorsan 3 günde ölür giderim. Böyle bir şey biz yapamayız bunları. Evet. Ve konuştuğum bu konular da, konuştuğumuz bu konular da biraz saygısızlık oluyor ama Rao hoca diye diyor bunları konuşuyoruz. Bu haller bende yok. Yusuf bunlar zirve örnekler yani. Zirve, anlatma, anlatma ben de Efendim bunları yani yaşanması zor bir İslam olarak mı sunuyorsunuz? Hayır. Yani görüntüde İslam bir büyük bir resim ise o resimde bu, bu gibi zatlar da var. Dikkat edin. Bunlar da var. Cüceler de var, uzun boylular da var. Cüce örnekleri de var verebiliriz. Evet. Ama büyük boylular da var. Büyük boylularla bırakıp da cüceleri anlatırsanız akılcı, cerrahileri cüceleri. İslam'ın büyük tablosu o değildir. Uzun boyları anlatır, cüceleri İslam'ın bütün tablosu da uzun boylular değildir Artılı eksili. Evet. Siyahlı beyazlı. O da var, bu da Kırmızılı var. mavili. Karşıtlarıyla beraber. O da var. Bir tasavvuf kitapları ekstrem örnekler veriyor. Uzun boylular örnek veriyor. Evet. O gün felsefe sosyoloji, psikoloji oradaki de rasyonalist kısa boylular anlatıyor. Onlar da doğru, yanlış değil. Tabii. Onlar da cennete girecek arada problem yok. Birisini boyuzdur, birisinin kısa. Ne yapalım? Evet. Biri akıldan güç almış. Akıl kalpten güç almış, aşktan. Öbürü aşkız ve kalpsiz. Evet. Ne aşktan güç almış, ne de kalpten güç almış. İşte İbn-i bir hayrete düştüğünde, aklın yitirince, akıl olsa koordinatlı gider. GPS'le gider. Şuraya, buraya adresli gider. Yola çıktı, adressiz gitti. Onun adresin olmadığı çöllerdir biliyorsunuz. Çölde adres olmaz. Ovalarda, dağlarda adres vardır. Allah nereye götürürse oraya gidiyor. Oraya. Oraya. Evet. Allah'ın götürdüğü yer GPS. Cipyares, Allah GPS'i nereye koordinatladıysa oraya gidiyor. Allah'ın bu gibi kişileri koordinatladığı Cipiares'inin koordinatları ölümdeki kişidir. Işte. Ölümüne yürümüş. Ölümüne gidiyor var, koordinatı var. Yani zamansızlık, mekansızlığa yürüyüş yapıyor. Evet. Meçhule. Meçhule giriyor. Beni İsrail çölüne düştü. Yahudi oraları, akılcıdır. Dikkat edin. Aklını kaybetmiş bir kişi akılcı bir kavmin çölüne düştü. Çölleşmiş akıllı. Yahudiler. Evet. Kalpten ışık almayanlar. Yahudiler. İşte Yahudi yapılanması. Yahudilerin akılcılığı bir çöl, çölleşmiş akıl. Evet. Oraya çölleşmiş akla doğru gittiler. Ve çölleşmiş akla gittiği zaman ne oldu? İşte ölümü orada oldu. Burada maddi olarak bir çölden, ve çölün adının da Beni İsrail Çölü olduğu anlatılıyor. Yahudiler, Hazreti Musa'nın Yahudiler akılcı olduğu için çölleşmiş insanlardı. Aşksız insanlardı. Hazreti Musa'nın getirmiş olduğu dine aşkı Hazreti İsa kattı. Merhameti ve aşkı. Evet. Akıl çöldür. Akıl çölüne düştü. Yani akılda kayboldu. Aklı yani aklını yitirdi, akılda kayboldu. Kalp faaliyete geçti. Dikkat edin. Bir ibareyi okurken anlam felsefesi yapmaya çalışıyoruz burada. Evet. ben İsrail çölünde bir coğrafi koordinat verebiliriz. Bir Sina e, dağı yakında işte bugünkü e, Filistin bölgesine doğru giden bir çöl anlatılmak isteniyor diye anlatma yapabiliriz değil mi bunu? Evet. Öyle yapmıyoruz. Ama mekanında bir şey var yani. Beni İsrail yok. çölü. Evet. Ya yani. geçtiler. Orada yakalıyorlar. Ve gözünü açtı. Yani gözünü açtı, etrafındakilere baktı ve konuştu. Gözünü açtı ve konuştu. Diyor ki, ey nefis dedi. O güzel Allah'ı, cemalini artık gördün, buldun. Artık şu an senin zevk zamanın. Şu an senin safa zamanın. İşte geldiğin bu adres var ya. Allah'ın dostlarının zevk ve safaya daldıkları cennet ehlinin zevk safaya daldıkları yerdir. dedi ve zevk safaya dalma adresini bulduğu yerde öldü. Ya yete nefsun mutmainnehi buldu ve öldü. Ya yete nefsun mutmainne demek ölmeden önce ölmek demektir. Kalbin safası mutmainne. Raziye merziye hepsi de salıyor biliyorsunuz. Evet. Yani mutmainnenin alt veya üst versiyonu neyse, raziye merziye kamile onlar. Hepsi bir de mutmainnedir. Evet. Kalp safaya erdi. İnandım dedi. Kayboldu gitti. Bitti. İnandım dedi. Kayboldu gitti. Huzur. Huzurun kendisi oldu. Dün akşam da talebelerle konuşurken onu anlatmaya çalıştım. O huzuru öznerileştirmemiz lazım. Modern insan öznerileştirmiyor. Biz de elimizi açıyoruz, yemek yedik, karnımız doydu, doyuma ulaştık, huzuru bulduk. O huzurun içerisinde elimi açıyorum. Ya Rabbi teşekkür ederim. Ya Rabbi elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahillezî et'amena ve sakana ve ce'alena minel müslimîn diye dua ediyor muyum? Ediyorum değil mi? Evet. Bu dua huzurun öznelleşmesi. Huzuru öznelleştirmiş oluyor. Tuvaletten bile çıktığımız zaman Elhamdülillahillezî ezhebe annel eza vel ezen Sıkıntı mı giderdin, ezamı mı giderdin diyorsun. İhtiyacımızı giderdikten bir rahatlama oluyor değil mi? Evet. ...rahatlamadığı huzura dönüşüyor mu? ...dönüşüyor... ...bak... Evet. ...ve o huzurun içerisinde bu dua yapıyoruz... ...elhamdülillahillezi... ...ezhebe annel eza vel ...duasını okuyoruz... ...bu karnımdaki sıkıntıyı attın... ...oh rahatladım... E, ...hamdolsun diyoruz... ...yani huzurun öznelleştirilmesi... Evet. ...modern insan... ...şükrü, hamdı unuttuğu için... ...huzuru öznelleştiremiyor öznelleştiremediği için de istifade edemiyor. Yok. Öznelleştirme yok. İstifade yok. Yok. Öznelleştirirse ne olur sayın hocam? Cevap imana dönüşür. Ve huzuru hep nesnel kılıyoruz. Nesnel kıldıkça da materyalizmden, rasyonalizmden kurtulamıyoruz. Evet. O ve ben Allah'tan başka bir şey yok bu alemde niçin hüveye dalamıyoruz niye hüvedeki hüveyi bulamıyoruz niye fihi'deki mafihi bulamıyoruz huzur fihidir bir de onun içinde huzurun içindeki var. huzur iman yani iman mafihi. mafihi iman huzurun içindedir huzur da imanın içindedir imandan huzur gelir huzurdan da iman gelir Evet. niye bunu yaşamıyoruz ki modern insan modern müslüman zihniyeti maalesef protestan İslam'la akılcı İslam'la teşvik edildiği için din mantıktır akıldır sırf dendiği için maalesef. Ve Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yeri akli değildir. Hiçbir yeri. Niye? Akli değil. Çünkü bizim bildiğimiz beşer aklından gelmedi, ilahi akıldan geldi o Kur'an-ı Kerim. Vahiy. He. O makamdan Allah haklıdır Kur'an-ı Kerim. Benim aklım gibi değil. Kalbe indi ya. Ne kadar anlamaya çalışsan da Kur'an-ı Kerim her okuduğumuzda bize yeni mana veriyor mu? Yeni mana veriyor. Niye? Çünkü üst akıldan geldi. Biz üst akıl değiliz. Evet. Zamansız, mekansız, zamanla mekanla sınırlı olmayan bir akıl var. Allah var. Zamanla mekanlı simüle edilmiş bir beyinle, beşluğuyla, sınırlı bir yapıyla ...o sınırsız yapının yan yana gelmesinde bu şekilde Kur'an'ı her zaman yeniden okuyormuş gibi açılıyor diyor. Ama senin ifadelerin ve konuşmalarında o açılım olmuyor. Başkasına bir kitap yazıyorsun. Yine yazıyorsan o açılım yok, kimsede olmuyor. Allah'ın Kur'an'daki, o sendeki açılımlar ne? Bir okuyorsun bir mana veriyorsun. Bir başka zaman okuyorsun bir başka mana veriyorsun. Niye? O en üst akıldır. Evet. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim beşeri manadaki mantıklılığı değil, ilahi manadaki mantıklılığının göz önünde bulundurması lazım. Biz bunun ilahi aklın ne olduğunu onu da bilmiyoruz. Ancak kısmi, izafi olarak tecrübe edebiliyoruz. Nasıl tecrübe ediyoruz vahitçiyim? Akıl hayrete düşüp durduğu zaman tecrübe ediyoruz. Aşkla. Aşk ...ve iman ilahi aklın başladı yer... ...yani karanlıktır... ...kim ki hayrete vardı... ...Nura Mustafa oldu oğlu... Yani, ...hayrete varan... Evet. ...aklı duran bir insan... ...Nura kavuşmuş demektir... Hı. ...aklımızı feda edemiyoruz... ...Ahmet'in önünde aklını kurban etmedikçe... ...hakikate ulaşamazsın diye Mevlana Hazretleri... ...benim aklım diyorsun... ...akıl, akıl, akıl... ...oğlum akıl var da fikir yok... ...fikir, fikir nerede... Akıl ayrı bir şey. Evet. Hep anlama peşinde. Yani nesne nesnelleştirme. Anlama nesnelleştirme bugün. Fikir edip de öznelleştirme yok. Anlayışın öznelleştirilmesine fikir, tefekkür deniliyor. Ve la ibadete ket tefekkür. Tefekkür gibi kulluk ve ibadet yok. Niye? Anlamanın ve okumanın öznelleştirilmesi. Yani anlama dediğiniz şey sizde imana dönüşüyor mu? Rasyonalistsin Türkiye'de Anglo-Sakson kültürle yetiştin Kafa materyalistik ve pozitivist Kalpten ışık almayan bir akla sahip olduğu için Kur'an anlamaları Okumalar yapıyorsun Ama hep nesnel okuma yapıyorlar Evet Televizyonda işte bir tefsir profesörü konuşup duruyor Bir de dinleyicilerine hakaret ediyor Tebüsüm ediyoruz Kur'an-ı Kerim'i anlayamamış adam Anlamış gibi yapıyor Herkesi kandırmaya çalışıyor. Kimi kandırıyorsun sen? Bir tek tefsir okuyan sen misin yani? Yok mu başka memlekette? Bir tek ben varım diyor. Kibire bak. Evet. Biz Kur'an-ı Kerim'e yaklaşırken anlayamıyorum diye Yaklaşmanın tevazusuyla Kur'an'a yaklaşıyoruz. Ben biliyorum diyor. Evet biz senin gibi bilenleri biliyoruz. Ta şeytandan beri. ...aklını Allah'ın emrine kurban etmemiş... Hazreti Adem'e secde etmemişti... ...sen de öyle bir yakışıklı secde etmeyen birisin... ...tefsire devam et... ...milleti kandırmaya devam et... ...oluyor mu? Evet böyle şeyler oluyor maalesef... Maalesef. Lük, yani... ...asparagas... ...efem söyleyeyim... ...materyalize... ...ve dışa bakan ambiyans... ...vitrin, görünüş, gösteriş... ...dış süs bunlarla dolu bir hermenetik program yapıyor kelimelerin kendisiyle uğraşıyor hermenetini yapıyor ama alttaki inanca dönüşecek manaya mananın imana dönüşecek yapısına hiç girmiyor Girse yaşadığı takvalı hayat olur incele hayatının takva yoktur ne sünnete bağlılık var ne takvaya bağlılık var şekil İslam'da kalmıştır Evet ve durmadan balta vurmaktadır durmadan onu ona durmadan karşı ediyor. Megalomania var, kibrinin farkında değilim. Bilette karşı görüşlere saygılı ol. Anlayamadım de. Saygı yok yani. Saygı. Yok, saygı yok. Yani ilmi putlaştırmış. Evet. Yani Kur'an-ı Kerim'i putlaştırmış. Şşş, putlaştırmış. Kur'an Allah değildir. Allah'a giden yol Kur'an Allah'a giden bir yoldur. Yolun kendisi Allah değildir. İslam Allah değildir. İslam Allah'a giden yoldur. Bu gibi pozitif putlaştırmaların daha üzerine biz durmuyoruz. Hep yemek içmek putlaştırmaları makam veki hep onları anlattık. Bir de bunlar var. Evet. Bunların hepsi bir yol aslında. DAEŞ bugün imanı bile putlaştırdığı için iman eden öldürmüyor mu? Evet. Öyle değil mi? Evet. Bak elhamdülillah sen kafirsin diyor. Kafir olduğunu ispatlıyor onun. Çünkü benim kullandığım hadisi sen kullanmıyorsun. Kullanmadığın ki sen haksızsın ben haklıyım. O zaman ben müminin sen imansızsın. Hadi kellen uzat. Baltayı indiriveriyor. Çoluğu çocuğu hepsini öldürmüyor mu Daesh? Öldürüyor. Var mı savaşta o çoluğu öldürme Kur'an-ı Kerim'e göre, hadislere göre. Bir de bunlar selefi olacak. O tefsir hocaların yapmış olduğu yorum da Daesh kafasında farkı yok. Maalesef. Yani o imanı putlaştırmış. Bu da Kur'an'ı putlaştırmış. İnsan denen halife nerede peki? İnsan Kur'an için değil. Kur'an insan içindir. Bu aradaki farkı bile bilmiyordum. adam. Ya bir insanı fark et ya. Önce bir insanı fark et. Önce insan vardı. Kur'an yoktu. Evet. Allah vardı. Ondan sonra insan vardı. Ondan sonra arada vahiyleşme oldu. Vahiy daha sonradan oldu insan, halifelik, Kur'an'dan önce vardı. Daha öte bir şey halifelik. Allah'la alakalı, direkt. Kur'an, Allah'la en direkt alaka. Gene oraya gidiyor. Ama insanın halifeliği, yani Allah'a kul oluşu, bu kainattan sorun varlık oluşu her şeyin önündedir. İnni cailun fil ardı halifeten. Merkez insan, halife insan. Peygamberimizin hayatını okuyun, inceleyin hadisleri. Halife olan insan peygamberimizin hayatı. Hadislere ihtiyacımız var bu yüzden. Kesinlikle. Yani hadis düşmanlığının ve peygamber düşmanlığının bize fayda sağlamayacağını bu arada ifade etmekte yarar görüyorum. Evet. Hepinizi sevgi, saygı razı ve hocam. merhametle selamlıyorum. Dualarınızı bekliyorum. Allah bu fakiri de hakiki iman sahibi yapsın. Hala imanın hakikatine eremedim. Noksanım, eksiyim. Allah beni affetsin. Estağfurullah. Kusurlarım bağışlasın. Estağfurullah. Allah'a Allah emanet olun. Allah razı olsun hocam. Ağzınıza sağlık. Muhterem dinleyenler. Bir program daha sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.